Nauzu billahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemdurun Rabbi olan Allahu Teala'ya zatına, azametine, yüceliğine, büyüklüğüne, kendisine yakışmış olduğu şekliyle, kendisinin kendisini övdüğü gibi sonsuz hamd senalar olsun.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 Habirlerin arkasından da Allah için gayret edecek bütün Müslümanlara da allah Teala salat ve selam etsin Evet bugün Allah nasip ederse sıradaki konumuz Cemaat Ümmeti bitirmiştik değil mi? Evet Ümmeti bitirmiştik Bugünkü kavramımız cemaat kavramı Bakalım cemaat neymiş? şöyle bir göz atalım ki uzun bir konu gerektiği yerde bazı meselelerin derinliğine gireceğiz gerektiği yerde girmeyeceğiz fakat gerçekten cemaatin kavram olarak İslam'da anlamı ne statüsü ne ona bir göz atmış olacağız cemaat nedir <gülüyor> cemaat kelimesinin aslı toplamak bir araya getirmek anlamındaki cema fiilidir yani geçmiş zaman olarak cemaat topladığı anlamında cem masdar olup toplamak, bir araya getirmek anlamına gelir. Bizim özellikle Türk Türkçede kullanmış olduğumuz cami kelimesi de bildiğiniz gibi Arapların kullanımına ters olarak ya yani terslemiyorum da mutabık olmuyoruz ki Araplar bildiğiniz gibi mescit ifadesini kullanırlar. Küçük olsun, büyük olsun Bizde mescit ne için kullanılır? Bizde mescit Toplama özelliği olmayan camilerde kullanılır Bizim Türkiye'de öyledir Toplama özelliği olmayan Mesela havaalanındaki Mescit Toplama özelliği olmaz yani Çünkü ne geleni bellidir, ne gideni bellidir, ne kimse kimseyi tanır Yani bu şekilde Belirli bir toplayıcı özelliği olmayan camilere mescit bizde denilmiş <gülüyor> Ama toplama özelliği olan yapıları da ne yapılmış? Bu anlamda cami ismi verilmiş ki Arapçada küçüğü büyüğü fark etmiyor. Ne yapılıyor? mescit olarak ifade ediliyor ki Mescid-i Haram, Mescid-i de zaten bunlar aynı şekilde en mübarek belli olmasına rağmen mescit ismiyle zaten ifade edilir. Fakat cami kelimesi bu kelimeden türer. Cemaat sözlükte insan topluluğu bir araya gelen insan grubu demektir. Geniş <gülüyor> anlamıyla cemaat bir fikir ve inanç etrafında bir araya toplanan insan topluluğuna verilen attır. Yani sözlük olarak cemaat kelimesinin anlamlarından bir tanesi daha doğrusu hala sözlük anlamı içerisindeyiz. Anlamı nedir? Bir araya gelmiş olan insanlar grubu. Ki bu hangi anlamda bir araya gelmiş olurlarsa olsunlar. Yani eğer bir arada insanlar bir araya toplanıyorlarsa, bir araya toplanmaları durumu söz konusuysa gelip geçicilik değil. Yani böyle periyodik bir şekilde toplanma durumu söz konusuysa ona ne ismi verilir? Cemaat ismi verilir. Ve özellikle kelime anlamının içerisinde de cemaatin aynı fikir ve inanç etrafında bir araya toplanmış olma durumu nedir? Söz konusudur. İsterse bu kelime anlamı olarak batıl bir toplanma olsun fark etmez. Yani eğer bir yerde insanlar bir araya gelmişlerse bir araya gelmelerinin sebebi şayet batıl bile olsa yani hak bir dava olmasa bile sonuçta kelime anlamı olarak onlara Arapçada ne ismi verilir? Cemaat ismi verilir. Ya yani topluluk olmaları hasebiyle. O yüzden mesela bugün Araplarda yine kullanırlar. Eğer bir yerde böyle 3-5 kişi 5-10 kişi bir araya gelmişse Hemen ya gema'a Hemen orada Araplar özellikle Mısırlar C'yi de G çıkarırlar ya Ya gema'a derler böyle Yani ey topluluk anlamına Böyle bir ifadeyle yine Kendime anlamı içerisinde ne var Bu var yani Aynı düşüncede olan insanların Bir araya gelmiş olması ve Bir e, yekün Oluşturmuş olmaları Peki bir fıkıh terimi olarak cemaat nedir dersek Fıkıh terimi olarak cemaat ise namazı bir imamla birlikte kılan müminler topluluğudur. Dediğimiz gibi yani bir takım ifadelerin gerek fıkıh içerisinde yani gerekse usul ilmi içerisinde olsun gerekse insanların dillerine doladığı alanlar olsun farklı bir takım ifadeleri söz konusudur. O yüzden mesela fıkıhta cemaat yani fıkıh kitaplarını açıp da cemaate baktığınız zaman Buradaki cemaatte siz böyle şuurlu, Allah'ın mesela dinini hakim kılmak isteyen bir araya gelmiş, böyle bir çalışma içerisine girmiş, bir teşkilatlanma içerisine kendilerini yerleştirmiş olan topluluklar için cemaat tanımını fıkıh kitaplarında ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Çünkü fıkıh kitabıdır zaten bu. Dolayısıyla fıkıh kitabındaki cemaat kelimesinde kasıt nedir? Namaz kılan cemaattir. Yani bir imamın arkasında bir araya gelmiş olan cemaat anlamında ne yapılır? Kullanılır. En geniş anlamıyla cemaat ise, yani eğer çok daha geniş bir anlamda kullanacak isek cemaati İslam ümmeti topluluğunu ifade eden bir kavramdır. İslam ümmeti topluluğunu ifade eden bir kavramdır. Dünyadaki bütün Müslümanlar bu anlamda bir bütün halinde Cemaattirler. Bu cemaatin ana özelliği aynı dine yani tevhid dine inanmaları, aynı kıbleye yönelmeleridir. Dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar bütün Müslümanlar İslam cemaatinin birer üyesidirler. Hatta biz de biliyorsunuz bu e, anlamda yani cemaat kelimesinin bütün bir dünya Müslümanlarını toptan ifade eder şekilde kullanması söz konusu değil. Ancak ne olarak kullanırız? İslam camiası şeklinde kullanır. Ama İslam cemaati dediğimiz zaman belirli bir yörede özellikle birbirleriyle yani hiyerarşik bir şekilde doğrudan bir bağlantı olan ve o bağlantıyla bir birliktelikleri söz konusu olan gruplara verilen isimdir. Yani bu anlamda şu ana kadar biz millet kavramını gördük. Millet kavramının ümmet kavramından çok daha geniş olduğunu öğrendik. Ümmet kavramının kullanım şekillerini gördük. Ümmet kavramının ise cemaat kavramından daha geniş olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yani her ne kadar burada İslam cemaati denildiği zaman sonuçta kullanım alanı olarak bu ne yapılmamıştır? Yani bütün bir İslam cemaati en geniş anlamıyla zaten ifade ettiği burası. Yani açabilirsen açabilirsin en fazla kavram olarak buraya açarsın. Ama kullanım alanına baktığınız zaman İslam camiası şeklinde kullanılmıştır. Fakat sonuçta cemaat kelimesi de ümmet kelimesi de nispetle nedir? Daha dar bir anlam içerisine e, içerisinde değerlendirilir. Cemaat rastgele tesadüfen veya şartların bir araya getirdiği insanlar değildir. Yani bildiğiniz gibi bizim toplumun içerisinde de e, meşhur kullanına gelen ifadeler var. Yani e, cemaat farklı, kalabalıklaşma farklı bir olay ki öyledir. Yani bir yerde kalabalığın bulunmuş olması, orada bir cemaatten söz etmiş olmamızı ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü cemaat denildiği zaman, yani bu insanların bir araya gelmesinde bir tesadüflük söz konusu değildir. Bir tesadüflük söz konusu değildir. Yani bir birliktelik, bir işleşlik, içli dışlı olma durumu söz konusudur. Yani hatta şurada bile öyle bir şey değerlendirme yapabilir. Diyelim ki, ben Gidecek yerim olmadığı için haftanın her iki günü, üç günü dışarıda yaşıyorum, sokakta yaşıyorum. Biliyorum ki buradaki insanlar her hafta mesela çarşamba günleri, cumartesi günleri burayı açıyorlar. Ulan orası açılıyor, hazır. Orası açılırken dışarıda kalmaktansa gideyim onlara beraber oturayım. Anlamında ben buraya altı ay bile eğer bu zihniyetle sürekli devam ede gelsem sizinle beraber bir cemaat olduğumu ifade eder mi bu? Etmez. Mümkün değil. Çünkü eğer ki bir ideal birliği eğer ki bir işli dışlı olma, eğer ki bir alma verme, yani ala vere gerek karakterden gerek özelliklerden gerek ki İslam cemaati denildiğine göre ilmi alanlarda bir verme, bir erime, bir eritme yoksa sonuçta burada bir cemaatten bahsetmiş olmak da mümkün değil. Dolayısıyla cemaat denildiği zaman bir yerde, orada bir insanların neyi olacak? İnsanlardan insanlardan gayri ihtiyari gelmeleri beklenilmeyecek. Yani ben geliyorum ama niye geliyorum? Çünkü ben gelmesem babam kızar. Mecbur gidiyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Evet gidebilirim. Bu şekilde belki yığınlar, yani 3-5 sene de dayanabilirim ama bu cemaatten hiçbir zaman ne olmayacağım ben? Olmayacağım. Çünkü bir ideal birliği söz konusu değil. Bir işli dışlı olmak söz konusu değil. Ya da Farklı farklı cemaatlerle işbirliği var. Öyle bir takım gençler var. Böyle insanlar da biliyor. Her cemaatle çok iyi geçinirler. Orada iyi, burada iyi. Hepsinin orasını or ortayı bulurlar. Yani ne o cemaatle, o cemaatle karşı karşıya geldiği zaman, ne o cemaatten e, bir fırça yiyecek durumda kendisini bırakır, ne de bu taraftaki cemaatten. Yani bunlar yani hele cemaat ismiyle, bir kere cemaat kelimesini yan yana getirmeleri bir kere ne olur? Facia olur yani. Ki hatta bu Allah görürsün biraz da çıkara düşmüştür. Yani iyi ya yarın bir gün sıkıştırız. Bak cemaat adamın sırtını cemaate dayadım mı öyle değil mi? Aci bir sıkıntı oldu mu cemaat var Allah'ın izniyle. Ondan sonra zaten böylelerini görürsünüz hakikaten yani böyle hayatımız içerisinde de bunlarla karşılaştık biz. Cemaate hiçbir fedakarlık yapmamıştır ama azıcık başına bir bela geldi mi bütün cemaati suçlamıştır da. Niye? Çünkü cemaat, cemaati böyle görüyor adam. Cemaat benim ihtiyaçlarımı karşılayacak ve benden bir şey istemeyecek olan bir yapılanmadır. Ama gerçekten işin aslına bakarsanız mesela Hasan el Benna'nın Allah rahmet eylesin ki biz oraya asmıştık. 6-7 ay falan asılı durmuştu Kardeşler de hiç merak edip bir tanesi dahi okumamıştı. Allah razı olsun. Yani oraya bir cemaatteki fertlerden beklenen unsurlar diye özellikle Hasan el Benna'nın cemaatin müntesiplerinden istediği şeylere baktığınız zaman gerçekten bir cemaat rolünü orada görüyorsunuz. Yani cemaat denildiği zaman bir kalabalık değil. Burada anlatmak istediği de bu üst adı ne? Bu. İnsanlar çok kalabalık da olmuş olabilirler. Ama bir ideal birliği yoksa, bir içli dışlılık yoksa, bir et kemik ilişkisi yoksa cemaatten bahsedilemez. Dolayısıyla bu anlamda öyle bir şey olsun ki insanlar gelip geçici bir sebepten dolayı mesela yığınları sokağa döksünler. Mesela grev var. Yani adamlar grev için bir bakıyorsunuz milyonlarca kişi aynı anda sokağa dökülmüşler. Sonuçta bunların bu birlikteliği devamlı mı? Değil. İdeal birliği var mı? Yok. Et kemik ilişkisi var mı? Yok. Kalabalıktır bu. Yani orada fazla olsa dahi kelime anlamından çıktığımız zaman kelime anlamı olarak topluluk olarak kullanabilirsiniz. Ama kavram anlamı olarak cemaat ismini kullanmak nedir? Burada söz konusu değildir. Çünkü cemaat denildiği zaman şuurlu bir iş birliği nedir? Bu anlamda şarttır. Kavram olarak cemaatin anlamının yerli yerine oturmuş olabilmesi için evet dolayısıyla o yüzden cemaatin üyeleri de yaptıklarını bilmeyen hangi şartlar altında bir araya geldiğinden habersiz ve şuursuz kimseler değildirler buradaki kastımız zaten yine açıkça ortaya çıkıyor zira cemaat olarak dediğimiz gibi cemaatin üyeleri de yaptıklarını bilmeyen ve hangi şartlar altında bir araya geldiğinden habersiz ve şuursuz kimseler değillerdir yani cemaatin gerektirdikleri nedir? Cemaat olmak nedir? Gerçekten cemaatin ferdi olmak neyi sırtlamış olmak demektir. Dediğiniz zaman eğer bir cemaatin ferdi bunlardan habersiz ise orada bir cemaatin bahsetmiş olmak abestir. Yani Allah göstermesin. E cemaatleşmiş olmayı bile insanın kendi kişisel dünyalık işlerinin arkasında yapılabilecek belki işler olarak algılayan bir insanın cemaat olarak bir cemaatleşmiş olmasından hiçbir akıl sahibi ne yapamaz söz edemez yani düşünün ki bir cemaat var ve bu cemaatin içerisinde yapılanmalar var ve o cemaatin üyeleri o cemaat için çalışmış olmayı ancak hele dur benim daha yapacak bir sürü işim var ya da benim daha şu işlerim var, bu işlerim var, benim bu problemlerim var, benim şunlarım var diye eğer ki cemaatin gerektirdiği bir şeyi arkaya atıyorsa ve onu en arkaya bırakıyorsa burada cemaatleşmekten bir kere bahis açılamaz. O yüzden Allah rahmet eylesin. Yani rahmetli Seyyid Kutub'un ifade etmiş olduğu İslam toplumunun yayılımı, İslam toplumunun insanda ulaşabilmesi için üretmiş olduğu enerji Hiçbir şekilde diğer sistemlere benzemez. Yani İslam insanı içinden fetheder, kalbinden fetheder ve bir suurlu bir toplumun ferdi olduğu düşüncesini ona yükler ve o insan da o yapıyı alır almaz başkalarına ne yapar? Anlatmaya başlar ve diğerlerine götürür, diğerlerine aktarır, imanını bir gereği olarak bu doğrudan İslam'ın yayılmış olmasını ne yapar? Gerekli kalar. İşte o nedenden dolayı İslam diğerlerle benzeşmez. Diğer idealler kendilerini insanlara iletebilmek için maddi mutlak şartlar gözetiyorlar. Yani maddi açıdan adamın rahatına bakman lazım, adamın rahatını karşılaman lazım. Adam buna şart koşar. Hatta sen ne kadar maddi yardım yaparsan o kadar fedakarlaşır. Bugün Yahuva şahitlerinden bazılarını görüyorsunuz. Öyle değil mi? Ne kadar samimi, ne kadar sabırlı, ne kadar iklaslı gibi. Sebep? arkasına bakın neler olduğunu deşi biraz çıkacak piyasaya. İşte bu da bununla karşılaşıyorsun ama bu davada Peygamber Aleyhissalatu vesselam Musab'a haydi Musab doğru Medine'ye dediği zaman ya Resulullah ben hiç tanımadığım bir memlekete gidiyorum. Kim var orada, kim yok orada, nerede kalacağım? Beni doğar mılar, boğar mılar, öldürür müler? Yok, git. Git. Gidişin Allah yolunda değil mi? Her kim Allah yolunda mücadele ederken düşerse Allah demiyor mu ki fakat veqa faka ecruhu alallah. Onun ecri Allah'a bir vatıa olmuştur. Bir gerçek. Böyle olmuştur. O yüzden Resulullah Muazi Yemin'e göndermiş. Hiç tanımaz, etmezdi. <Gülüyor> Git, nerede kalacağım? Altıma bir şey vereceğim mi? Devem var mı? Bilmiyorum. Yok. Gidirecekse gidilecek. Madem ki bu Allah. O yüzden bunu iman pompalar. Yani İslam cemaatinin en büyük enerjisi nedir? İmandır. O yüzden imanın olduğu yerde zorlamadan bahis, Yapamazsınız. İlle yapacaksın. İlle edeceksin. Gerçi yerine göre bu şarttır. Ama bunun özünde özellikle ne şarttır? İnsanın kendi fedakarlığı şarttır. İşte bunlar İslam cemaatinin en büyük neyidir? Ayrıcalıklarıdırdır. Ve tarihi içerisinde de böyle olmuştur. Ve eğer ki biz İslami cemaatten bahsediyorsa tabi ki İslam cemaati sonuçta cemaatin üyeleri cemaatin gerektirdiği hususları ne yapmış olmalı? dikkate almalılar. Eğer bilmiyorlarsa cemaatleşme yoktur. Burada anlattığı şey bu. Yani şuursuz kimseler olamaz diyor. Bu, bu anlamda cemaatleşme olmaz. Yani bugün cuma namazı yine toplama anlamından gelir. Cuma toplanma günüdür. Ama bugün Hakikaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kastettiği anlamda insanların bir araya ki cuma namazının özelliklerine baktığımız zaman da neyi görüyorsunuz? Toplumun gidişatında gerçekten <gülüyor> toplumun derdiyle dertleşebilecek, dertlenebilecek olan insanların cumaya özellikle kendilerine farz kılındığını görüyorsunuz. Kadınlara cumanın farz olmadığını görüyorsunuz. Kölelere cumanın farz olmadığını görüyorsunuz. Ya da bayram namazına gelmiş olan kişinin aynı günde bayram namazının cuma namazıyla aynı güne gelmiş ise o gün cuma namazını kırmaların farz olmadığını görüyorsun. Neden? Çünkü toplanmışlar bir sefer. Ve böyle bir anlamda zaten erimişler. sorunları dikkate alınmış. Bir birliktelik hissetmişler. Ama bugünkü cumadaki insanlar cemaat olarak ifade e, isimlendirebilmeniz mümkün mü? Mümkün değil. Uyuma saati. Uyuma saati. Gider cumada iki dakika böyle hoca konuşana kadar uyur. O da hocanın artık en son ki sözünü mü duyar? Ha demiş ya eşeği görünce işte abdest bozuluyormuş eşeğin sesini duyunca. O şekilde mi dinler? Dağılır giderler. Ne cemaatinden bahsediyorsunuz siz? Yani bir işleşlik söz konusu değilse burada ne? E, cemaatleşme söz konusu değil. Ama gerçekten kişi cuma namazını şuurlu bir şekilde kılacaksa ve cuma namazının insana vermiş olduğu etkiyi veriyorsa, bayram namazına gittiğinde yani tekbir getirildiği zaman Müslümanlar olarak birlikteliğin şuurunu gerçekten yaşıyorsa o insanda bir cemaat ruhu vardır. Dolayısıyla bugün belki köydeki camisinde Cuma namazında cemaatleşme ruhunu alırken adam hacca gider 3 milyon tane haccanın içerisinde cemaat olmadan gelir. Adamın derdi ona bakmak, onu eleştirmek, bunu eleştirmek, onu kontrol etmek, işte Mekke'le arasındaki hataları teşhis etmek... Sen derdin ne? Sen neyin ferdi olarak gittin oraya? Adam 3 milyon kişinin içerisinde tek. Fert. Cemaat hala olamamış. nasıl cemaatleşmek de burada da üstadın e ne yaptığı bel e belirttiği gibi sonuçta bir şuurluluk söz konusu. Kuru kalabalık. Yani kelle bul. Kelle bul. Kuru kalabalık yani kitle yani cemadat değildir. Cemadat sonuçta e, aslında hareketsiz olan is, e, nesnelere verilen isimdir. Hareketsiz olan. Yani taşlaşmış. Yani ruh olmayan mı? Ruh olmayan diyebilirsin. Aynen öyle. Yani ruhunu al, vücutta sonuçta taşlaşmıştır. Yani ruh çıktığı zaman mesela cemadat taşlaşmak, yani böyle katılaşmak ee, isterse nüfus edemeyecek esnek olmayan hareketi olmayan anlamındadır ki buradaki Kası senin dediğin gibi daha güzel oldu yani ruhu olmayan Heh, yani dediğimiz gibi kuru kafa kelle çok o yüzden o yüzden yapılanmalarda eğer ki Müslümanlar cemaat olarak şuurlu ve bilinçli bir yapılanma değil de kelle yapılanmasına giderlerse <gülüyor> emin olun gidin mezarlıklardan Hitler bayağı doğramış. Buraya da pek uzak değil. Gidin cemaat şeyden mezarlıklardan kuru kafaları alın gelin. En azından problemsiz olursunuz. Anlatabildim mi? Yani eğer şuursuz yığıntılarla karşı karşıya kalacaksanız. Eğer cemaatin ferdi olma şuurunu yakalamamış olan insanlarla bir birlikteliğiniz olacaksa. Gidin mezardaki emin kuru kafalarını alın gelin dizin. Onlarla beraber cemaat olun. Çünkü hadi fayda vermediklerini bırak En azından zararları olmaz En azından zararları olmaz Ve orada cemaatleşmekte Ne yapılanmaz bahis edilemez Burada anlatmak istediği de bu Dolayısıyla kitle şartların bir araya topladığı Kalabalıktır Evet burada e, cemaat ile e, Kalabalık arasındaki Tanımı ne yapıyor? kitli olarak ifade ediyor yani Böyle bir ayrım yapmış Allah razı olsun Kitle Yani kitle nedir? bir önce ifade ettiğimiz gibi yani şartların bir araya getirdiği topluluktur. Yani bir önce grev örneğini verdik. Ya da adam bir yere gidiyor. Sırf e, şartlar beraber olmuş olmayı gerektirmiş. O yüzden bir beraberlik söz konusu. Dolayısıyla orada ne var? Orada bir kitle durumu söz konusu. Aynı olan adı miyiz? Yani bir kelime anlamı olarak veririz dedik ya. Kelime olarak. Yani kelime olarak cemaat. Ama biz burada özellikle cemaat dediğimiz zaman cemaat kavramını bizim gündemimize oturtan İslam ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim cemaat ise anlamında kullandığı ifadelerden biz İslam cemaati topluluğunu ne yaptığımız için bu anlamda ayırdığımız için cemaat kelimesinin bir de şu özellikten dolayı cemaat kelimesinin bizim e, hem kitap kültürümüzde hem uygulanan halk kültürümüzde Müslüman bir toplum için kullanıldığı için kullanmamak en güzel. Evet. Ama kullanırsan günah mı olur? Yok. Ayrı bir olay. Ama dediğimiz gibi mesela bugün e, bilgi kelimesiyle ilimi ifade edemezsiniz. Yani birbirine hiç kıyaslayalım. Bilim adamı ayrıdır, alim ayrıdır. Arapça da aynı kullanılır. Yani bugün gerçi ayrı kullanılır derken ulema derler ama ne hendese alimi derler, i̇şte mühendislik alimi derler, matematik alimi derler bilimle alimi de öyle, bilen anlamında. Ama normalde biz neyi istiyoruz? Alim kelimesiyle bilim adamı kelimesinin karıştırılmamasını istiyoruz. Çünkü alim dediği zaman alimin içerisinde çok ağır bir e, anlam taşıyan bir ne var? E, bir anlam sahası var. Çok ağır bir anlam. Bilim adamında bu yok. Yani bilim adamında şuur arayamazsın. Bilim adamında fedakarlık akla gelmez. Bilim adamında insanları yönlendirmek akla gelmez. Bilim adamında hatta ne kadar çok okursan o kadar para kazanırsın. Profesyonel da köşeye dönersin vardır. Bilim adamın mantığında bu var. Ama alim kelimesinde bunlar tam tersi nedir? O yüzden ha kullansak onlara da matematik alimi. Yok yanlış değil aslında. Doğru o matematiği bilen bir insan anlamında. Aynen bunun gibi cemaat kelimesini de biz İslami anlamda kullanmış olma daha hoş görüyoruz. Ama komünist cemaati bak zaten düre bile ne yapıyor? Biraz tuhaf geliyor. E, ayırmış olmakta güzel var. En azından kendi has e, öz İslam kültürümüzün vermiş olduğu etkiden, yoksa e, imanın gerektirdiği sebepten dolayı değil. Asgari müşterekleri bile ortada yoktur. Yani bir önce bahsetmiş olduğumuz yolu ve hedefi belli olmayan kitleler, şartların bir araya getirmiş oldukları, onların askeri müşterekleri bile ortada yoktur. Belki bir çıkarın, belki etkili bir rüzgarın, belki gözü açık bir propagandacının bir araya topladığı bir sürüdür. Sürüğü akıllı ve gözü açık çobanlar istediği gibi ne yaparlar? Sürükleyip götürürler. Yani kitlelerde bu anlamda ne var? Kitlelerde bu anlamda işte şuursuzluk olduğu için sürüklenme durumu söz konusudur. Kaleyana getirme durumu söz konusudur. Ama bunlarda cemaat özelliği olmadığı için. Dolayısıyla bugün cemaatte dediğimiz gibi en kaçınılmaz şart neydi? Şuurlu ve bilinçli olmuş olmak. Bir topluluğun cemaat adını alabilmesi için o topluluğun belli bir fikir etrafında belli bir hedefe gitmek üzere bir araya gelmesi belli ilkelere bağlı olması ve başlarında cemaat ile özdeşleşmiş aynı amaca bağlı yetkin bir imamın bulunmuş olması gerekir. E, bu paragrafın altını çizin. Ki burası zaten bir önce ifade ettiğimiz gibi Berna'nın üzerinde durmuş olduğu hususlar zaten bunlar. Evet, en geniş anlamıyla. Biz ne yaptık şimdiye kadar? Fık e, cemaat kelimesinin kelime anlamını bir ara aldık. E, ondan sonra fıkıh terimi olarak içerisine detayına girmedik. Fıkıh terimi olarak da cemaatten kastın namaz kılınan, imamın arkasında namaz kılma durumundan bahsettik Müslümanların beraber. Ve en geniş anlamıyla bu anlamda cemaatin açılımını yaptık. Evet, namaz ve cemaat. İslam cemaatinin en küçük örneği Müslümanların namazda bir araya gelmeleridir. Namaz cemaati İslam cemaatini oluşturmada çarpıcı bir örnektir. Yani bu anlamda namaz hakikaten e, şuurlu bir şekilde yani Müslümanlar tarafından birlikte cemaat önemi ortaya getirildiği zaman namazın Müslümanları sürekli cemaat ruhuna ittiğini görürsünüz. Yani namazın böyle bir misyonu da var. O yüzden dedik ya dışarıya yönelik Toplumun gidişatına yönelik birebir karar alan, karar veren, koşturan problemlerin üzerine gidebilecek olan ya da atılımlar yapabilecek olan kesim erkeklerdir. Erkekler özellikle dışta oldukları için. Dolayısıyla mesela dediğimiz gibi kadınların namaza meyli bu şekilde emredilmemişken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam normal cemaatle namazı dahi ne yapmıştır? Üzerine o kadar durmuştur ki hatta azimli alimlerden buna farzdır diyenler az da değildir. Yani cemaatle namaz kılmak da farzdır diyen az da değildir. Çünkü Resulullah Aleyhissalatu vesselam mesela ben isterdim ki 21 kimseyi bırakayım. 21 kimseyi bırakayım. O insanlara namaz kıldırsın ve ben yanıma birkaç kişi alıp ateşten kütlelerle o cemaate gelmeyenlerin evlerini ateşe vereyim diyor. Mesela. Ya da onun arkasında Resulullah Aleyhissalatu vesselam her kim ki camiye yani yakın olduğu halde namazını evinde kılarsa onun namazı yoktur ifadesi tabi namazı yoktur ifadesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kastına baktığımız zaman alimlerimiz ittifakla Allah'ın bize namazı geçerlidir Aynı nasıl ki şu hasretler kimde bulunursa münafıktır hadisinde geçtiği gibi caydırıcı özelliği olan sadece bereketi azdır anlamında yani yine bununla beraber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelen sahabenin ya Resulullah ben yaşlıyım ihtiyarım yani gelemiyorum Gözüm görmüyor. Yaşı namazına gelmesem olur mu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tamam deyip ondan sonra giderken ezanı duyuyor musun demesi akabimde. Evet duyuyorum ya Resulullah o zaman geleceksin demişti. İster yanına adam bul koluna gir geleceksin. Neden peki bu? Çünkü Müslümanların bir birlikteliği söz konusuydu namazda. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına üç sefer, üç sefer ııı ee, namaza gelmemiş adamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen sorardı. Nerede o adam? Ne oldu ona? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hastalığından şüphelenirdi. Başına bir şey mi geldiğinden şüphelenirdi. Bunlardan şüphelenirdi. Eğer zaten beş gün kırk vakit gelmezse neyinden korkardılar onun? Münafıklığından korkardılar. Hani nasıl ki biz mesela cemaatin derslerine böyle üç dört sefer arka arkaya gelmeyen oldun mu herhalde kayıyor abi. Falan çekiyoruz ya. Yani sahabe de böyle 40 vakit 5 günlük namazı arka arkaya camide kılmayan insana Allah korusun münafıklardan herhalde diye bakardılar. Bu kadar böyle bir algılama vardı. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her kim benim mescidimde 40 vakit namazı arka arkaya kılarsa münafıklıktan beri olmuştur derdi. Bugün bizim Medine'ye hacca gidildiği zaman kılınan namaz aslında o namazdır. Ya peygamberin kabrini ziyaret ettiğin için 40 reket namazı değil o. Atabildik mi? Yani maksat odur. Yani bu anlamda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cami ve cemaate verdiği öneme bir bakın. <gülüyor> Ki hani cemaatten kopan koyunuz, e, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar hesabı. emir onu erir. Yani cemaatleşmekte böyle bir ruh İslam toplumunda zaten bir canlılık toplumu dengeye sokan bir hareketlilik olmalı. Ve namaz da bunun sürekli günde beş sefer neydi? Aynı şekilde hem Allah'la beraber yani Allah'a iman ile beraber böyle bir Allah'ın emretmiş olduğu namazı ikame etme, hem de bu misyonu otomatik olarak alma. Yani bu şuurlu bir birlikteliği alma. Yani, şimdi namaz kılacağız burada. Misal. Ya bir hafta salırsam 15-20 dakika geçecek. En iyisi ben namaz kılmadan hemen bilet ayağa kalkmadan bir kaçayım mantığıyla. Hemen kaçan bir insanın bir sonraki namazda alacağı hazır. olay ki cemaatle kılmak meclisinde kalsın misal. Ya da ya en azından cemaatle kılayım Allah'ın nezliyle yani kardeşlerle beraber Allah'ın huzurunda durayım. Çünkü cemaatte gerçekten bereket vardır. Cemaatle namaz kılan insana şeytanın musallat olması, vesvese vermesi daha azdır. İşte bu anlamda Sırf yarım saat cemaatle namaz kılayım diye bekleyen bir insanın namaz kıldığı zamanki aldığı haz aynı olabilir mi? Ya da bu iki kişinin bir cemaat adına yükleneceği davadaki yük aynı olabilir mi? Mümkün değil. O yüzden namazın bu anlamda Müslümanlar sürekli bir birliktelik ve bütün Müslümanların da aynı şekilde kıbleye yönelik namaz kılmış olmaları. Hepisinin kıbleye doğru namaz kılmış olmaları. Bütün bunlar sonuçta ne yapıyor? İşte namaz ile beraber bir e, cemaat anlamı otomatik olarak geliyor. O yüzden zaten en büyük toplantı olarak da Cuma günü Cuma namazı ismiyle toplayan namaz anlamında ne yapılırdı? Kullanılırdı. Evet namazla dedik bu var. Peygamberimizin cemaatle namaz kılmayı niçin sık sık tavsiye hatta emrettiği bu nedenle daha iyi anlaşılır? Müminler kendi aralarında seçtikleri ya da uygun gördükleri bir namaz imamının arkasında bir farz namazı kılmak üzere cemaat olurlar. <gülüyor> Burada şunu da söyleyeyim. Paragrafı bitireceğim inşallah. Bir hadis var ki sahih bir hadis zaten. Resulullah aleyhissalatü vesselam yani insanların en kötüsü diye bir örnek verirken insanların en kötüsü yani benim en hoşlanmadığım kişi arkasında kendisini beğenmeyen bir cemaate arkasında kendisini kerih gören bir cemaate imamlık yapan kişidir diyor. Çok enteresandır ama. Gerçekten. Yani benim en beğenmediğim kişi, en kınadığım kişi diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, arkasında kendisini kerih gören bir cemaate imamlık eden kişidir. Neden? Halbuki namazı kıldın çıktın. İşte Öyle değil. Yani namazda dediğimiz gibi bu anlamda bir birliktelik söz konusu olduğu için eğer imamla cemaat arasında problem varsa yani cemaatin çoğunluğu arasında yoksa 100 kişilik cemaat arkada bir tanesi imamı sevmiyor. Herhalde her 100 tanesini beni seviyorum mu diye mühür alacak hali yok. Ama cemaatin genel yapısı olarak adamı istemiyor orada. E dolayısıyla cemaat sayet imamı istemiyorsa, imamla cemaat arasında problemi var, cemaat imamı kerif görüyorlarsa bu anlamda orada gerçekten şuurlu bir cemaatleşmekten bahsedilebilir mi? Edilemez. Çünkü zaten işi götürecek olan imamdır. Yani insanları toplayacak olan imamdır. İmamın kendisi başta problem olursa Peki, nasıl? Nasıl Yok. Kırık gördüğümüz insana yapmazsak bir babayla muyuz? Baba, mu? Yok. Yani e, burada özellikle kastettiğim zaten yine burası. Ee, özellikle tek kişilik, iki kişilik değil. Maksat bu. Tabii. Maksat cemaatleşmenin olduğu yerde. Yoksa adamla bir yana namaz kılacaksın, sen sırf 27 kat daha ecel alayım diye öne geçmişsin, geç 27 kat sevabını al git, canım. o değil. Burada özellikle bu problemin olduğu yerde. Böyle karşılaşıyoruz yalnız. Ha, hani ben bazen size diyordum ya, yani eğer ben bu cemaat için gerçekten bir problem isem arkadaş, beni atın gidin diyordum ya, bak tutuyormuştu hadise yani. Elhamdülillah. Yo hakikaten de öyledir. Yani eğer bir yerde problem varsa ve cemaatleşmenin ruhunda zedelenme varsa, ne neyedir? Asluland cemaatin birlikleriydir. İmamı değil. Cemaatin imamının farklı bir özelliği yok da. Yani cemaatin var olmuş olmasıdır. Cemaatleşmiş olmanın. Yani e, hayırlı o hareketin devam ediciliği şarttır. Evet, devam eder. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cemaat kendisini istemediği halde onlara imamlık yapan kişi için Efendimiz öyle buyuruyordu. Çünkü orada gerçekten bir cemaatleşmekten bahsedilemezdi. Onun arkasında saf tutarlar. Evet müminler kendi aralarında seçtikleri ya da uygun gördükleri bir namaz imamının arkasında bir farz namazı kılmak üzere cemaat olurlar. Onun arkasında saf tutarlar. Namaz içerisinde onun komutuyla rükü ve secde yaparlar. Ayaktayken okumaları gereken kıraati yani Kur'an'dan bir miktarı müştehitlerin çoğunluğuna göre okumazlar. İmamın okuyuşu cemaat için yeterli sayılır. Onunla birlikte hareket ederler. Onunla beraber namazı tamamlarlar. Yani burada e, cemaatin de ne yapıyoruz? İmama böyle bir e, mükellefiyet verdiğini görüyoruz. İmamın sözcülüğünü verdiği görüyoruz. O yüzden bugün insan arkasında namaz kılmış olduğu kişiyi dikkate almış olması çok önemlidir. Çünkü namazındaki farz olan kıraati bile ona teslim ediyorsun, okumuyorsun. Her şeyinle beraber. O yüzden arkasında namaz kıldığınız insanlara dikkat etmek. Sizin gerçekten namazınız, kal, kaybul, e, namazın kabul olsun diye bir sıkıntınız varsa hiçbir şekilde görmemezlikten gelemeyeceğiniz bir mesele. Hele bugün Allah'ın ayetlerini <gülüyor> satmayı görev bilmiş, Allah'ın düşmanlarını, Allah'a teslim olan Müslümanların Aleyhine destekler bir durumda olan bir insanın İslami cemaatleşmeden ne kadar nasip alabileceğini düşünün yani. Dolayısıyla belamın İslam cemaatinin önderi olduğunu düşünün. Böyle bir belamın bir belamın İslam oluşturmuş olduğu İslam cemaati ancak herhalde Seyit Kutub'un ifadesiyle Amerikancı İslam anlamında kullandığı gibi Allah görürsün insanı ateşe götüren İslam cemaati anlamına gelir. Çünkü cemaat dedik bir ideal uğruna bir gerçek uğruna bir şuurlu bilinçli bir kesimi oluşturur e bu oluşacak olan ya da insanların cemaatin fertlerinin üzerine birbirlerine kenetleneceği temel kaideleri kim koyacak bunu da Allah azze ve celle belirleyecek tabi ki bunlar üzerinde oynayamayacak olan şeylerdir nelerdir e, kaçınılmaz Allah'ın direktifleridir yani cemaatin ana yapısını oluşturacak olan temel ögelerden hiçbir şekilde taviz verilemez. Zaten cemaat öyle oldukça cemaat olur. O yüzden bugünkü bir takım güya İslam cemaatlerini ya da İslam'ı getireceğini vadeden cemaatlere baktığınız zaman bir dönem sonra ne yapıyorlar? Bir dönem sonra öyle oluyor ki cemaatin menfaati, cemaatin faydası, cemaatin ee, bozulmaması, dağılmaması o kadar büyük etken haline geliyor ki adam cemaatin dağılmaması için Allah'ın emirlerini görmezden geliyor. Adam ben İslam cemaatiyim, İslam'ı getireceğim diyor. Misal. Bir bakıyorsunuz aynı adam İslam'ı getirecekken haramlara düşmeye başlıyor, haram işliyor. Kafirin putunun karşısında geçer selam çakar, kafirlerle iş birliği yapar, Allah'ın helalini haram kılar. Yani ee, bütün küfrî söylemleri ve amelleri ne yapar? Hoş görür. Sebep? Cemaat almaz. Cemaatimiz devam etsin. İyi de senin cemaatin zaten Allah'ın emirlerini çiğnemeye başladığı an cemaat olmaktan çıktı zaten. Zaten cemaat kalmadı ki. Zaten sen cemaat olmadığında Allah zaten rahmetini sende bırakmaz ki. Sen devam edesin. Anlatabildik mi? Dolayısıyla cemaati oluşturan temel ögeler üzerinde oynanamaz. Bunlar Allahu Teala'nın koymuş olduğu çizgilerdir. Ha, ama onun dışında Allahu Teala'nın insanlara bırakmış olduğu yapı alanlarda tabii ki vardır. Yani cemaatin e, dediğimiz gibi belirli bir takım işleyişinin ayarlanmış olması. Nasıl ki Allahu Teala bir takım hükümleri insanlara bırakmışsa vakıf kurmak gibi, mesela şirket kurmak gibi ya da trafik işaretleri gibi. Yani bu alt yapılanma, düzenek şunlar bunlar, bunlar da çok önemli. Ama bir disiplin, bir disiplin şart. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam o yüzden her kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Ve her kim benim görevlendirdiğime itaat ederse bana itaat etmiş demiştir. Yani sonuç itibariyle İslam'ın yapılanmasında aşk vardır. İslam'ın yapılanmasında sevgi vardır, muhabbet vardır, birliktelik vardır, kardeşlik vardır. Ama bütün bunlar neyi gerektirmez? Bütün bunlar disiplinsizliği doğurmaz. O ayrı bir olay. O da lazım. Dolayısıyla bugün bir bakıyorsunuz öyle Müslümanlara, o kadar yumuşak, o kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar kardeşane ki biri birine şunu yapacaksın demekten aciz. Dedim mi hemen adam burnunu kırdığı gibi kayboluyor. Asker. Nasıl askerse? Öbür taraftaki mantığa Bakıyorsun Müslüman olmayanlara bakın icabında. Ya da başka yapılanmalara fark etmez. Adamda da yapılanma var. Tam teşhizat. Af yok. Sonuçta emir komuta zinciri işliyor ama onda da ruh yok, aşk yok, korku var. Askeriye gibi mesela. Öyle değil mi? Askeriye de çok az sığınıyorum. Adama düz bile gitseler bir şey diyebilir misiniz? Yani biliniyor, gözüküyor ortada. Çünkü disiplin şart. Disiplin olmazsa yani eğitimi savaş gibi yapanlar savaşa eğitim gibi yaparlar. Bu kadar gerçektir. Eğitimi savaş gibi yapanlar savaşa eğitim gibi ama Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın oluşturmuş olduğu orduda bu yoktur. Evet doğrudur. Yani bir komutan, mesela bir askeri komutan eğer e, askerleriyle arasındaki seviyeyi koruyamıyorsa tabii ki ne yapacaktır? Bir yerde bu Askerlik ruhunu anlamamış asker için dezavantaj olarak kendi aleyhine dönecek ve disiplinli gerektirecektir. Çünkü öyledir. Yani öyle insanlar vardır ki siz onlara baş eğdiniz müddetçe, onlar da daha çok baş eğerler. Siz onlara gönül verdiğiniz müddetçe, onlar da daha çok gönül verirler. Siz onlarla kardeşhane ilişkisi içerisine girdiğiniz müddetçe onlar daha çok yaparlar. Ve sürekli böyle kardeşlik zedeler ama kimi insanlar vardır sizin hoşgörünüzü icabında Allah göstermesi kendini beğenmişliği adamlar çeviri verirler kendilerini hemen bulunmaz hiç kumaşı zannetmeye başlarlar bedeviler gibi dediler ya, ya Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yani bak biz iman ettik Bunun bile sana iman etmiyor biz iman ettik sana e bizi gör dediler yani bizi gör ama onun olsa Hucrasültesindeki ayetindi yemünunu <gülüyor> naley en İslamı İslamı senin başına katmaya çalışıyorlar anlamında dolayısıyla yani tamam bugün belki bir ee, komutanın askerlerle beraber oturup el çırplık da işte oynaması, şarkı söylemesi belki bir yere kadar normal değil ama yani başına da cellat kesilmiş olması da şart değil. İşte İslam toplumunda tek örneğimiz olan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'da biz ne yapıp bunu çok açıkça görüyoruz. Yani yeri geliyor insanlarla beraber ağlıyor. Geçenki pazar günü de işte abi burada dinlemişti. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam ağladığı yerlerden bahsederken Geçip ordusunun karşısında ağlıyor. Onlar ağlıyor, o kendisi ağlıyor. Bir komutan olarak. Ama aynı peygamber, öbür tarafta kim benim emrime itaat ederse, bana itaat etmiştir diyor. İtaatte hiçbir şey yok. İtaatte hiçbir eksiklik yok. Ganimet malını çağırıyor. Ganimet malını çağırdığı zaman haberi geç alan sahabe Medine'de, sonradan geç geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden geciktin diyor sen. Benim yolladığım haberciyi Bilal'a duymadın mı? Ganimet mallarını getirin. Yani ganimet derken daha dağılmamış. Herkes savaştan getirdiği yanındaki ganimet mallarını getirsin. Duydum ya Resulallah. Duydun mu? Duydum. Niye gelmedin? E biraz geciktim ya Resulallah. Onu o zaman yarın mahşer günü alır gelirsin karşıma diyor. Ya da bir bakıyorsunuz öyle bir eğitimleşme var ki Peygamber aleyhissalatü vesselam başlarına görevli kılıyor ve o kişi seferden döndükleri zaman biliyorsunuz meşhur olaydır seferden döndükleri zaman kızıyor. Sinirlendiriyorlar. Sinirlendirince yakın diyor ateşi. Odun toplatıyor hem de onları. Oturduğu yerden odun toplayın diyor. Onlar da odun topluyorlar. Odun toplatan sonra yakın ateşe diyor. Yakın ateşe girin içine diyor. Atlayın ateşin içine. E ne yapacağız? Yarısı diyor ki atlayacağız. Bakın ama şu disipline bakın Allah aşkına. Yani hele de o dönemin insanlar ne? Arapların böyle gerçekten çölü adetini yaşadığı kimsenin kimseye üstünlük sağlayamadığı yani sadece kabile yapısının olduğu yani insanın kendi sürüsündeki büyüğü tanıyıp diğer kabileye karşı hiç boyun eğmediği savaşların gel e, gel gitleştiği yerdeki bir toplumun geldiği seviyeye bir bakın. Resulullah böyle. Resulullah buna itaat etmemizi emretti diyor. Bunu bizim başımıza seçti. O zaman atlayacağız. Öbürlerde diyor ki yok biz zaten ateşten kurtulmak için zaten Resulullah'a iman ettik ki diyorlar zaten bu, bu sebepten dolayı biz iman ettik. Niye atlayacağız? Ve sonra vazgeçiyor zaten. Ama gelinen seviyeye bir bakın ya. Ve ihtilaf edilen yerde ateşe atlama yeri olduğu zaman adam ihtilaf ediyor. Yoksa öbürlerinin peki disiplinli bir düşünün. Ha dediğimiz gibi İslam cemaatinde Allah Azze ve Celle'nin bir baştan şöyle kesin koymuş olduğu çizgiler olmakla beraber... Sonuçta o cemaatin yapılanmış olmasında da kaçınılmaz neler var? Gereksinimler var. Yani bu cemaatin maddi gideri var. Bu cemaatin sıkıntıları olacak. Bu cemaatin insanları sıkıntıya sokan yerler söz konusu olacak. Ağırlıkların yüklendiği yerler olacak. Yani bu imtihanları geçemeyen insanların gerçekten cemaatleşmedeki rolleri hakkıyla yerine getirdiklerinden ya da hakikaten cemaatiz diye bile, deme imkanı bulmalarından bahsedilemez. Bunlar da sonuçta Kaçırmaz olan nelerdir? Gereksinimlerdir Ve onlar üzerinde oynanabilir Onlar üzerinde oynanabilir Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin bize Bırakmış olduğu hususlardır Evet devam edelim <gülüyor> Namaz için bir imama uyan mümin Namazdaki bütün hareketleri imamla birlikte Ama ondan sonra yapar Aynı zamanda da o imama uyan Diğer bir müminlerle beraber yapar yani bu da çok enteresandır yani namazda aslında İslam cemaatleşmesini neyini görüyorsunuz prototipini görüyorsunuz gerçekten neden cemaatin imamından önce yatırıp kalkılmaz Resulullah aleyhissalatü vesselam cemaatin e, imamından imamdan önce yatıp hatta kalkan kişinin başının merkep başına değiştirmesinden korkmuyor mu diye bir de tehdidi var neden o yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesi nasıl yapardı? Şimdi bizim yaptığımız gibi hoca Allah mi aşağıya gidiyor cemaat, arkadan millet hocayı bekliyor. Hadi sen o hoca diyecek neredeyse. Hayır öyle değil. Cemaatle beraber, hocayla beraber gidemezsin. O yüzden sahabe ne yapardı? Sahabe en sonki kelimeye kadar beklerdi. Hoca mesela secdeye mi gidecek? Hoca secdeye gider. Allahu Ekber derken hocanın ağzından beri, yani o beri duydukları zaman giderdiler. Hemen hemen hepsinde. Secdeden kalkarken de hoca biraz yavaş olsun, hoca biraz şey olsun e, mesela kilolu olsun ya da hasta olsun ya da yaşlı olsun emin olur ki cemaat öne geçiyor bir de hocayı bekliyor arkada. Hayır Allah'tan kork. Hatta ben bunu çok gördüm. Yani benim dedem namaz kıldırırdı, yaşlıydı Allah rahmet eylesin. Yavaş kalkardı tabii ister istemez. Biz de o zaman gençtik. Yani sadece biz dedi, değil. aşağıda beklerdik yani. Şey yukarıda beklerdik. Geçti şimdiki genç çocuklar da aynı yapıyor. Adamın derdi gayde. Öyle bir güzel "Esselamu aleyküm" diyecek ki cemaatin içi böyle eriyecek. Başlıyor şimdi es uzatıyor. Cemaat gitti zaten. Cemaat zaten verdi o kafayı esla uzatıyor. Cemaat gitti. Hayır. Yani namazda dahi olsa bakın böyle bir disiplin şart diyor Resulullah. İmamdan önce yok. Neden? Neyi gösteriyor bu? Yani en azından na namazda dahi olsa imamın önüne geçmemiş olma Bir disiplini ne yapıyor size Veriyor değil mi o yüzden bekliyorsunuz Hoca Allahu Ekber desin ondan sonra Allah korusun Yani <gülüyor> Burada dediğimiz gibi e Cemaatin içerisinde namazda da böyle bir Disiplini görüyoruz O yüzden namazda kendi başına Hareket etmez diğer müslümanlarla Birlikte aynı amacı gerçekleştirmeye Yani namazı ikame etmeye Yerine getirmeye çalışır Cemaatle kılınan namazdaki hiyerarşik düzen, Müslümanların oluşturacağı toplumun düzenine de nedir? Bir işarettir. O yüzden Müslümanlar namazda bu eğitimi alırlar ve daha sonra ne yaparlar? Bunu dışarıya yansıtırlar. Burası da çok önemli ama. Ve ilk Mısır'a gittiğimde emin olun ya camiye bir gidiyorsun yani hakikaten maşallahlar var. Gençler olsun, sabah namaz olsun, camide kılarlar. Böyle yığınla hep gençler, yani ihtiyarlar arasında gerçekten kaybolacak şekilde. Böyle 45-50'ye kadar ihtiyar neredeyse görev şöyle şey yapıp bakacaksın yani nerede ihtiyar var diye. O kadar da kılarlar. Yani gençler camilerde güzel de namaz kılarlar. Yani tadiri erkanlı kılarlar. Ya dışarıya bir çıkarsın, aradan bir altı ay geçti, bir sene geçti. Tabii bir takım Müslümanların, genelde Müslümanların, orada da özelde Mısırlıların bir takım ayıplarını görmeye başladık. Yani toplum olarak. Olmaması gereken söz verip de durmama gibi, bilmem neler gibi böyle şeyleri gördük. Kendi kendimize sorduk. Ya biz bu camide namaz kıldığımız adamlar camiye gökten mi inip çıkıyorlar? Bu adamlar nerede? Hakikaten niye rastlamıyoruz bu adamlara diyorsunuz? Hatta sorduk bizden büyük bir abi vardı. Allah selamet versin. Dedi ki ya abi bu adamlar nerede? Yani camide kendileri namaz kıldığımız o şuurlu gözüken yatıp kalkan tadili erken namaz kılan adamlar dışarıda nerede bunlar? Bulamazsınız dedi onlar. Nasıl ki dünyanın Türkiye dünyada Müslümanların ibadetleriyle dünyayla tamamen ayrılmış ahlaki çökünce dışarıda varsa burada da aynı dedi yani. Namazlı o bir o dışarı yansıtmaz dedi ya. Yani. Böyle de olmamalı. Yani burada beraber omuz omuza namaz kıldığı, verdiği bir insanı dışarı çıkartmaz. Ayağını kaydırmaya, onun sırtından geçirmeye, onun ayağının altına çelme, salmaya, satmaya, çelme e, atmaya gayret ederse hadi buyurun cemaatten bahsedelim. Yani bu dışarıya yansımaz. Çünkü namaz aynı zamanda bunun eğitimi. Namaz aynı zamanda bunun eğitimi. O yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza bir insanın gitmiş olmasının Namaz gibi ecir ve attığı adımlara dahi mükafatı gerektirecek olan bir unsurda ne yapıyordu ifade ediyordu. Dolayısıyla bu dışarıya da yansımış olmalı. Ya yani o disiplin, o şuur dışarıya da yansımış olmalı. Evet, namazda önde imam olur. Ve bütün cemaat yerin genişliğine göre onun arkasında sıra halinde saf tutar. Buradaki düzen piramit düzeni değil, Eşitlik ve kardeşlik düzenidir. Evet, yani e, burada anlatmak istediği husus, İslam'daki bu yapılanma ya da İslam'ın bu hoşgörüsü bir piramit düzenine de gelmez. Yani zulmeden tepedekinin aşağıdakilerini alabildiğine geniş bir alana doğru ezdiği bir yapılanma değildir. Yani imamın cemaati sömürdüğü bir yapılanma değildir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi, hani iki kesimden bahsettik. Bir tarafı tamamen gevşek, öbür tarafı tamamen katı. Hani asker ağlamaz falan. Asker gülümsemez, tebessüm bile etmez Çünkü ruhuna aykırıdır. Eğer savaşacaksa askerde kalp yoktur falan. Yalan. Yani ne orası ne burası. İstanbul'un ikisinin ortası. Yani ne birileri Allah adına öne geçti diye cemaati sömürecek, öbür komutanın hayalinde kapılacak, ne de birileri şuurlu, samimi, ikhlaslı olacağız diye bu taraftaki gevşekliğin sevdalısı olacak. Hayır, ikisinin ortası, dengeli bir yapılanma nedir? En güzel yapılanmadır. Evet. Çünkü İslam cemaatinde soydular ve imtiyazlar sınıfı yoktur. Evet, böyle bir fark yok. Evet, imamın bir disiplini olabilir. Ama imamın farklı bir imtiyazı yok. O yüzden Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu ank namazı kıldırır kıldırmaz farzı bitirir bitirmez insanlarla aramda fark zannedilir diye hemen kalkar arkaya geçerdi. Hemen hiç gecikmez, oyalanmazdı. Yani farzı kıldırırdı imam olarak ve selam verdikten sonra Allahumme ente's selamu duasını bitirir bitirmez kalkar ve geçen insanların arasına girerdi. Ta ki insanlar farklılığı zannetmesinler diye. Çünkü korkardı. Ama yine öne geçmek neydi? Öne geçmek de vardı. Yani ne imamlığa geçmekten geri duracan, ne de imamlığa geçince ulana öndeyim tadını çıkarayım bu da yok. Anlatabildim mi? İşte burası. Disiplin açısından bu şarttır. Disiplin açısından bu şarttır. Ama dediğimiz gibi bu anlamda yoksa farklılık söz konusu değil bunun en güzel örneği de zaten bizim Efendimiz aleyhissalatu vesselam en güzel örneği zaten o yapmış yani hem de bırakın sadece insanlara bir imam örnek olmuş olmayı Allah'ın seçtiği bir de peygamber olarak en güzel örneği o yapmış hiç ayağını yıkatıp da havlularla kuruttuğunu gördünüz mü siz onun ya hiç yaşından büyüklere bırakın da yaşından büyüklere el ayak öptürdüğünü gördünüz mü ya Mütevazileri mütevazi. Yani peygamberlerin arasında bile peygamberlerin arasında bile mütevazi takılırdı. Yani peygamberlerin arasındaki en faziletli olmasına rağmen. En faziletli. O yüzden sahabe bir gün övünürken kendi arasında övün, sahabe bir gün kendi aralarında konuşurken hangi peygamber daha faziletli diye bir tanesi dedi ki Allah'ın Hz. Adem'i ilk İnsan ve ilk peygamber seçmesinden daha faziletli şey mi var? Öbürü Hazreti İbrahim dedi. Öbürü Allah'ın Hazreti İsa'yı Kelimullah seçmesinden. Hazreti Musa'yı Kelim... E, Hazreti Musa'yı Kelimullah seçmesinden. Ondan Hazreti İsa'yı aynı şekilde Allah'ın kelimesi seçmesinden. Kelimetullah seçmesinden. Falan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani içeri girdi başladı. Dedi ki böyle böyle dikkat edin. Mahşer günü hamd sancağı bana verilecek. Ama, ama diyordu övünmek yok. Övünmek yok. Yani bu kadar mütevaziydi. Hadi peygamberler de geçtin dedim de insanlara karşı da böyleydi. İnsanlara karşı da böyleydi. Yani okuma yazması bilmeyen o bedevilere karşı oturup kalkmasını bilmeyen okuma yazmadan kastımız burası aleyhissalatü vesselam okuma yazması yoktu ama kıyamete kadar gelebilecek insanlığın en mükemmel öğreticisidir. Onu kastetmiyorum. Sadece dışta kalmış anlamında kullanıyor. Yani adam bir geliyor pat içeriye giriyor. Ey Muhammed neredesin çık. Bir iki sefer hatta Hazreti Ömer dedi ki ya Resulullah senin evine olur olmaz adamlar geliyor. Adam haberse bakıyor pat geliyor kapıyı vuruyor giriyor içeri. Kapıyı vurmadan giriyor içeri. Bilmem ne. Hanımlarına söylesen de dedi. Yani onlar başlarını falan örtseler. Şey yapsalar. Çünkü sen peygambersin. Yani sen bizim en gözlemizsin. Çünkü adam hakikaten bilmiyor. Böyle pat diye girip çıkıyor. Ola ki hani senin hanımlar içeride baş açık olur bilmem ne olur. Pat diye girerler. Zaten biliyorsun ondan sonra Hazreti Ömer'in Rabbimin Rabbimin e, emrine uygun düştüğüm yerlerden bir tanesi diye bunu sayacaklar. Ondan sonra Hicap emri gelecekti işte. Kadınların başlarını örtme emri gelecekti ondan sonra. Hazreti Ömer'in hikmetini gösterdiği e, yerlerden bir tanesiydi bu. Yani Onları idare etmiş. Onları bile bu şekilde devam etmiş. Dediğimiz gibi böyle e, yapılanmada disiplin var ama despotluk söz konusu değil. İslam cemaat yapısı bu. Evet hemen zaten sonuna geldik. Hiç kimse diğerinden üstün değildir. Seçtikleri imam bile onlardan biridir. Ve yalnızca namazda onların bir adım önündedir. Evet. namazda onların önündedir. Onlarla beraber istikameti Kabe'dir. İşte eğer imam imamlık olarak durur da arkasındaki cemaate doğru dönmeye başlar da arkadaki cemaat Kabe'ye doğru namazın dışında imama doğru böyle secde etmeye el pençe durmaya falan başladı mı orada Allah'tan başkasına ne başlar? Kulluk başlar. Onun haddi de o kadardır, sınırı da o kadardır. Orada Allah'tan başkasına kulluk başlar. Bu sefer Allah adına onları kendisine kul edinmeye başlar. O yüzden Allah Azze ve Celle ayetinde ne diyordu? Allah bir peygambere, yani hiçbir peygambere, ondan sonra Rabbani, yani ilim ehli olan kimseye insanları bırakın, Allah'ı bırakın da bana kul olun demek yarışmaz diyor. Evet, bugünkü dersi inşallah burada bırakıyoruz. Cemaat anlayışı ve İslam topluluğu hususunda haftaya devam edeceğiz. allah Teala bizi sevmiş olduğu cemaat şuuruyla şuurlandırsın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah sizlerden razı olsun. Ve ahirü da'vâne enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. Bu daha Buyur. Evet. Onu